Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karaki Kitap Dostu Sezin Okulu Sunar Günaydın bir dolap kitabı hoş geldiniz. Çocuk kitapları programı bir dolap kitap başladı. Merhaba. Tayga ile beraber sunuyoruz bugün programı. Ee, söz edeceğimiz ilk kitap Red House Kids'ten çıktı. Yol açık. Yol açık. Cık, söyleyemiyorum. Yol açık. Hangisi? Ee, şey A. Bence ikisi de çünkü A'yı özellikle belirgin yapmışlar. Hmm, kapakta öyle görüyoruz değil mi? Yani yola, yol açık ya da yol açık. Hı hı. Peki Judith mayıkal Lieberman tarafından e, yazılmış mı demeliyim, anlatılmış mı demeliyim emin değilim. E, i̇kisi birden sanırım bir e, masal bu. E, sevgili Zeynep Özat Alay'ın resimleriyle e, birlikte şimdi kitabın kahramanı bir çakıl taşı. E, bu çakıl taşı bu e, işte böyle kapalı bir göğün altında, koca bir dağın gölgesinde, çamurlu ve gürültülü bir nehrin kenarında yaşıyor. Orada bulunan bir çakıl taşı bu. Etrafında da koca koca kayalar var, yaşlı kayalar. Böyle minicik bir çakıl taşı. Ve e, işte nehir akıyor sürekli ama böyle pek renksiz bir yer değil mi Tayga? Hı hı. Yani renksiz derken işte hep böyle kasvetli karanlık renkler yani hı hı. böyle hani e, çamur gibi yani hı hı. Ama bu arada kuşlar gelip gidiyor. Gelip giden kuşlara işte çünkü meraklı bir çakıl taşı bu dünyayı görmek tanımak istiyor minicik bir çakıl taşı ama dünyayı görüp tanıyası var ve bu dünyanın renklerini anlatıyor işte kuşlarda sürekli o da hep soruyor durmadan onlara sarı nasıl bir renk diye işte kuşlar diyor ki sarı kanatlarımızı ısıtır kırmızı nasıl diye soruyor gözde yanan bir ateş gibidir diyor yeşil. Yeşil ateşi söndüren yağmur gibidir. Ya mavi? Mavi diyorlar ki kuşlar mavi bir başkadır. Şu şef, su şeffaf ama deniz mavi. Hava şeffaf ama gök mavi diye işte ona sürekli renkleri anlatıyorlar ve e, büyük bir ilgiyle dinliyor çakıl taşı. Çünkü aklında hep e, işte renkler var, gezip görmek var ve e, bu kuşlar gittikten sonra e, çakıl taşı e, işte... Etrafındaki taş hayaller kuruyor yani. İşte bütün dünyayı gezdiğini, rengarenk yerlerden geçtiğini, dünyanın bütün renklerini gördüğünü e, hayal ediyor. Bunları dile getiriyor. O zaman etrafındaki e, büyük, yaşlı, koca kayalar da diyorlar ki ya imkansız taşlar gezemez. Hatta bir tanesi diyor ki evet. taşlar düşer. Çünkü o kendisi e, o en darın. En tepesinden düşmüş ve son durak burası diyor. Evet şimdi bu bana ilginç geliyor aslında. Çünkü bir dağın zirvesindeysen eğer bir dağın tepesindeysen e, baktığında dünyanın renklerini görmek daha kolay değil mi? Hı hı. Yani en azı mesela şimdi bu çakı taşının durduğu yerden gökyüzü pek görünmüyor. Hı hı. Etrafında da işte büyük büyük kayalar var görmesi mümkün ama o kaya... Zirveden baktığında bir sürü şey görmüş olmalıydı. Hı -hı. Ya da acaba bakıp da görmedi mi? Biraz kafamı karıştırıyor orası. Evet belki ne dersin? de sadece biz bir şey yapamayız diye ilgilenmemişti. Nasıl olsa gezemeyeceğim, niye bakayım Hı -hı. gibi bir şey mi kastediyorsun? Peki, işte bu küçük çakıl taşının cesaretini kıracak türden sürekli şeyler söylüyorlar. İşte biz işte, koskoca dünyada senin gibi minik bir taş ne yapar falan diyorlar mesela. Hı -hı. Sence ne yapar? Ne olur yani? E, bence gezebilirler çünkü mesela... Sen gezer misin? E, gezerim bence. Değil mi? Hep böyle bir hayalin var senin de aslında. Kardeşinle beraber. Evet ve bence taşlar da sürekli geziyor. Çünkü mesela rüzgar yüzünden hmm. bizi tekmelediği için başka ha. doğa ve böcekler yüzünden. Aslında taşlar da hareket halinde yani sürekli dünyada. Hmm, güzel. Ee, ama çakıl taşının cesareti kırılmıyor o koca kayalar ne derse desin ve e, bir gün bu hayalini gerçekleştirecek bir fırsat geçiyor eline. Oradan gelip de işte bir geçen deve kervan, kervanındaki bir deve e, o nehrin kıyısından su içmek istediğinde o da e, taşta hemen bu fırsatı bu fırsattan yararlanıp çakıl taşı Toyna'nın arasına giriveriyor devenin oraya tutunuyor. Böylece yola çıkıyor bir türkü tutturuyor tabi yola çıktığı için de çok mutlu derken işte başka bir vahaya varıyorlar orada deve kervanının işte ne deniyor ona deveci kervan başı bir bakıyor devenin biri topallıyor işte bakıyor aa buraya bir taş girmiş ayağına hayvanın alıyor onu fırlatıyor orada işte gölgede uyuyan bir gezginin ayakkabısına düşüyor gezgin dolaşırken Aman diyor ayağıma ne battı Taş bir tane alıyor onu dereye atıyor. Dereye atınca hop bir tane balık kapıyor. Onu sinek zannedip. Hı hı. Sonra balığı bir balıkçı yakalıyor. İşte karısına gösteriyor. Bak nasıl güzel bir taş çıktı buradan. İşte alıyorlar bir kuyumcuya gidiyorlar. Kuyumcu ona bir yüzük yapıyor. Ee, sonra zengin birisi bir kadın gelip işte balıkçı oraya satıyor balıkçının karısı. Onu alıyor parmağına takıyor. Kuyumcu onu yüzüğe çevirdikten sonra. Sonra hevesi geçince bir kutuya kapatıyor. Eyvah kutuya kapan hani dünyayı gezecekti. Bir sürü yer gördü ama kutuda kala kaldı. Derken bir hırsız gidiyor. O kutudan yüzüğü alıyor, ceketinin yeleğini cebine koyuyor. işte sonra ertesi gün hırsızın karısı yeleği silkelerken, whoop taş düşü veriyor. Nereye düşüyor? Oradan geçen bir seyyar kuryemcinin tezgahını, leblebilerin arasını, leblebilerin arasında yine hani o karanlıkta kaldı, yeleğin cebinde saklandı filan bir sürü şey hı hı. böyle istemediği gibi şey şeyler oldu ya. E, leblebilerin fındıkların fıstıkların arasında oh diyor burası ne güzelmiş rengarenk kuru yemişlerin içinde derken hmm. leblebilerle beraber işte satılıyor o tartiye şey, söyle adım, nedir o teraziye o da konmuş oluyor hmm. çocuklar yerken bir tanesi atıyor ağzına amanın taş çıktı diye, taşı fırlatacakken çocuklardan birisi aa diyor ne güzel taşmış bu taş da güzel görünüyor burada arada Yus yuvarlak bir çakıl evet. taşı bir, bir şekilde benziyor. evet biraz yani saydam olması konusunu tam kavrayamadım ama hmm. bir saydam ya yani evet. burada anlatılana göre o konuyu tam kavrayamıyorum ama Sonuçta çok hoş ve beğenilen bir taş. Demek ki hı. yarı değerli bir taş belki de. Şey hı. mermer falan belki. Ama mermer öyle saydam olmuyor ya. İncelirse ışığı geçiriyor da hı hı. yani başka bir şey olabilir belki bilemedim. Sonra çocuklar bu taşı alıyorlar işte çok güzel bir bahçeleri var böyle çiçekler işte bir tane çeşme böyle kurbağalar kediler kelebekler bir sürü güzel şeyin olduğu bir bahçe cennet hı hı. gibi bir yer yani. Alıp o çeşmenin tepesine koyuyorlar bu minik çakıl taşını ve güneş çıkıp da ışıklarını içinden geçirince o küçük çakıl taşının içinden bir gök kuşa Buna ne dersin? Hı? Hoşuna gidiyor mu burası? Azıcık. <gülüyor> Peki ama senin de içinden öyle bir gök kuşağı püskülebilir belki. Ne dersin? Hı hı. <gülüyor> Olmaz mı diyorsun? Peki. İşte çok güzel renkler fışkırıyor Çakıl Taşı'nın içinden ve böylece Çakıl Taşı bu dünyadaki yerini mi bulmuş oluyor artık, ne denir renklerini mi bulmuş oluyor, nasıl oluyorsa artık masal burada bitiyor. Artık herhalde bu herkesin kendi yorumu olacak bu noktada. Kitabın sonunda etkinlik önerileri de var. Evet. Bunun haricinde bir özelliği daha var e, kitabın. Eğer QR kodunu okutursanız e, Judith Lieberman'ın sesinden e, bu e, masalı dinlemeniz ve Çakıl Taşı'nın türküsünü birlikte söyleme şansınız da olabilir. Evet, işte böyle bir e, yolculuk kitabı. Ben şu nedenle bu kitaptan aslında hoşlanıyorum. E, şimdi birincisi e, bu Çakıl Taşı'nın Küçük Çakıl Taşı'nın e, hayallerinden vazgeçmemesi ve karşısına bir fırsat çıkınca bundan yararlanması çok hoşuma gidiyor. Sence çakıl taşı şanslı mı? Bilmem. Ee, yani şanslı şanslı diye bir şey var mı Ondan emin değilim. Hmm, ben de emin değilim. Ya da acaba şans dediğimiz şey öyle havadan mı geliyor yoksa insan ya da işte bu, bu örnekte olduğu gibi çakıl taşı bu konuda e, ısrar ettiği için mi o şeyi elde ediyor. Ben demin emin değilim. Bak şöyle bir deney yapmışlar. Ee, bir grup insanlara anket yapmışlar. Demişler ki e, işte kendinizi şanslı mı buluyorsunuz, şanssız mı? İşte şanslı bulanlarla şanssız bulanları bazı insanlar kendilerine Hı. çok şanssızım diyormuş çünkü. Bazıları da şanslıyım. Almışlar bir yere. Ee, orada ellerine birer gazete vermişler. Böyle 30 sayfalık falan gazete Hı. tamam mı? O gazetenin içindeki demişler ki eğer bu gazetedeki bütün fotoğrafları ve makaleleri sayarsanız size 100 dolar vereceğiz e, deneyin sonunda. İşte bu çalışmanın sonunda. Fakat çoğunlukla kendini şanslı sayanlar yapılan ankette kendini evet. şanslı sayan insanlar 150 dolar kazanmış bu işin sonunda. Neden biliyor musun? Evet. Aa, bunu sana daha önce anlattım evet. ben. ben? Tamam o zaman şöyle de anlatayım. Devam edeyim anlatmaya. Çünkü makalelerin arasına bir yerlere... Eğer bu yazıyı okuyorsan hemen gel sana 150 dolar vereceğiz gibi yazılar saklamışlar. Hı hı. Ve e, kendilerine şanslı diyen insanlar daha fazla meraklı, algıları daha açık ve daha fazla şeye bakan insanlar oldukları için genelde bu yazıyı fark etmişler. Hı. Çakırtaş için de aynı şey geçerli değil mi sence? Mesela o devenin oraya geldiğini fark etmesi, hemen toynağın arasına girmesi hı hı. bana sanki şansını kendi yaratmış gibi geliyor. Hı hı. Bu kitabı sevme nedenlerinin başında bu geliyor. E, i̇kincisi de yolculuğun sonu aslında çok hoşuma gidiyor. Çünkü Çakıl Taşı e, hem renklerini hem yerini bu dünyadaki duruşunu bulmuş oluyor. E, bu bakımdan da iyi bir hikaye, iyi bir masal olduğunu düşünüyorum bunun. Yol açık ya da yol açık. Judith Malika Liberman'ın yazdığı ve veya anlattığı Zeynep Özatalay'ın çok güzel resimleriyle Red House Kids'den çıkan kitaptan söz ettik. Şimdi e, bir şarkı arası verelim. Benim sevdiğim bir Afrobeat grubu. Kokoroko'dan Adva'yı dinliyoruz. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Arada bir anlatıcı değişikliği yaptık. Tayga gitti, orman geldi. Ee, kitabın, kitabımızın adı Hangisi Pırtlar? Evet, kitabımızın adı bu. Hangisi Pırtlar? Çocuklar için gaz çıkaran hayvanlar rehberi ee, adını taşıyor. Ee, kitabı Nick Caruso ve Dani Rabiotti. Ee, Hazırlamışlar, yazmışlar. Resimleyen de Alex Griffith. Türkiye çeviren Elinç Karakan. Meyav yayıncılık tarafından yayınlandı bu kitap. Nick Caruso bir biyolog. E, Dani Biotti de e, zoolog. E, iki bilim insanı tarafından çocuklar için hazırlanmış bir pırtlayan hayvan rehberi bu. E, kitabın başında, zaten o da söylüyor bize, bu pırtlar hakkında bir kitap. Ne dersin orman bu işe? Evet. Neden pırtlıyoruz? Ee, bağırsaklar bizdeki falan bazı e, e, hücreler bakteriler, yani, bakteriler demek istiyorsun? E, pırtlıyor. Onlar da birikince bir pırtlıyoruz. Onlar birikince biz pırtlıyoruz. Sonra yuttuğumuz havalar var. İşte evet. Ondan sonra Yerken o... yemek. Evet. Ondan sonra cıma. başka neler var? Hmm, sindirimde işte oluşuyor. Birinci cevap yemek yediğimizde bir şeyler içtiğimizde yiyip içtiklerimizle birlikte ufak hapa parçaları yutmamız. Yediğimiz yemekleri öğüttüğü sindirim adı verilen süreçte dışarı kaçmak isteyen bir gaz oluşuyormuş. Bir de bakteriler. Üç tane nedeni varmış pırtın. Hmm. Ee, ve biz insanlar için pırtlamamak mümkün değil. Bazı hayvanlar için de öyle. Ee, biz bir dolap kitapta her zaman deriz. Bütün prensesler pırtlar. Ee, bu kaçınılmaz bir şey. Burada da zaten söylüyor ya yani, İngiltere kraliçesi de pırtlıyor diye. Söylüyor burada. Bilim bu yani. Evet. E, bu bir at pırtlar mı? Evet kitabımız böyle başlıyor. Yani bu açıklama e, bölümünden sonra son derece bilimsel açıklama bölümünden sonra e, tek tek e, hayvanları görüyoruz. Bir albüm şeklinde düzenlenmiş. Sağ sayfada hayvanı görüyoruz. Bu bir at pırtlar mı diye soruyor bize e, kitap. Sayfayı çevirince bilgiye ulaşıyoruz. Pırtlar evet. mı? Pırtlar. Peki bu bir papağan pırtlar mı? Hayır. Hayır. Niye pırtlar? Bunun açıklaması var. Mesela atlar için diyor ki atların bitkileri sindirmesi uzun sürer. Çünkü bitkiler selüloz adı verilen ve parçalanması zor olan bir maddeden oluşur. Bu yüzden atların vücudunda onlara yardımcı olacak bol miktarda bakteri vardır. Çok bitki artı çok bakteri eşittir. Çok ama çok fazla pırt. Hayvanlar aleminin en zorçularından biri attır. Açıklama burada bitiyor. <gülüyor> Sonra işte bu bir papağan pırtlar mı? Hayır pırtlamaz. İşte ondan sonra onun açıklaması var. Kuşlar pırt yapmaz. Çünkü bağırsaklarında gaz yapan bakteri yoktur. Ve yiyecekler vücutlarından o kadar hızlı geçer ki gaz oluşmaz. Ee, bir de şöyle bir tane var. Bu bir çiftler. Pırtlar mı? Pırtlar mı? Pırtlar. Yani <gülüyor> evet. Evet. E bir de burada bazı böyle... Antilop. Evet. Antilop var şöyle diyor. <gülüyor> en... en azından bizden uzakta koşuyor. Evet, Orman artık okuma yazmayı öğrendiği için bize kitapların adlarını ya da içindeki bazı parçaları okuyabiliyor. Ee, sürekli et yedikleri için çitaların pırtları çok ama çok pis kokar diye bilgi var burada. Yani bir de şöyle şöyle yazıyor. Hı. Mesela çok pırtladıkları için mi bu kadar hızlı? <gülüyor> evet olabilir pırt gücüyle değil mi bu kadar hızlı koşuyor? Sonra mesela başka ilginç hayvanlar da var. Benim daha önce aklıma hiç gelmemişti bunu sormak. Bir örümcek pırtlar mı? Bunun yanıtıysa şöyle kimse bilmiyor. Vücutlarında bakteri e, varmış ama sıvı tükettikleri için yani zehirliyorlar hayvanları ve iç organlarını işte sıvıya dönüştürdükten sonra onu emiyorlar. Ama bedenlerinde bakteri olduğu için bir ihtimal de var. E, ama bunu kimse bilmiyor henüz. Peki bu balina konusunda ne düşünüyorsun Orman? Belki pırt diyor. Yani nasıl bir pırttır sence o? Devasa. <gülüyor> Değil mi? Balinanın kendisine bak. Evet. Kocaman evet, bir pırtlı var. <gülüyor> evet. Bir de, şurada bir tane balık var. Aha. Şöyle diyor. Canını? Canını seven kaçsın. Evet. Balina pırtladı kolay <gülüyor> değil. Ee, sonra bir gelincikten bahsediyor mesela. İşte bu şekilde sürüyor. Ba e, böcekler başka böcekler de var. Mesela gelincikte e, böyle... Mesela yanlarına geliyorsan böyle pırtlıyorlar bir de pırtı da korkuyorlar. Evet kendi pırtından da korkabiliyormuş gelincik. Bu da ilginç değil mi? Bir de bir daha böcek var. Şey bu bir boncuklu dantel kanatlı diye bir böcek. Evet, böyle yani yavrularını terbit yuvalarına yapıyormuş. Sonra Aha. onlar pırtlarını terbitlere yapıp Termitleri öldürüyormuş burada. Evet termitleri e, hareketlisiz hale getirdikten sonra yiyormuş bu larvalar. Yani biraz korkunç bir yöntem evet. değil mi sence de? Sonra keçiden bahsediyoruz. Aa, <gülüyor> hem e, pırtlı e, hem de geyiri. Evet bir de bir uçak hem pırtlı değil evet. o yüzden e, izin, izinli, yani. Bu Evet ormanın anlattığı hikaye şöyle. Bu kitaptaki bilgi yine. E, 2000 keçi taşıyan bir uçak bir yerden bir yere uçakla keçi taşındığında bilmiyordum bu arada. Ee, uçağın içinde o kadar çok pırtlayıp geğirmişler ki uçağın yangın alarmı <gülüyor> devreye girmiş. Ve bu yüzden zorunlu iniş yapmak zorunda kalmışlar. Semender? Pırtlamıyor. Ama Olabilirmiş bak bunu bilmiyorduk. Ha. Semender pırtlayabilirmiş. Ee, deniz aslanı. Kesinlikle pırtlıyor. Evet. Bir de A burada e, bir balığı yiyecek balık da şöyle diyor Artık pırt. Pırtlarının koku koklamam gerekmeyecek. Evet artık pırtlarını koklamam gerekmeyecek diyor. Çünkü hayvanlar alemindeki en kötü kokulu pırtın deniz aslanlarına ait olduğu açıklanmış. Ee, yani ben denk gelmek istemiyorum. Öyle. Ee, başka hayvanlar da var. İşte şempanze vesaire ama benim için çok ilginç bir hayvan var. Mesela burada? Bir bir, bu bir unicorn. Evet, unicorn. Fırtlar mı? Bu... Unicorn. E, Bilmiyorum bir hayvanmış ama Fırtlar sevgol kuşu hem de Kekler fırdı. <gülüyor> evet, mesela böyle portakal aromalı Fırtlar, evet, çilek e, kokulu. Ben böyle bir tane kek gelirse yerim. Oy! İyi, ben iyiyse. <gülüyor> ya, iyi iyiyse. İyi Evet, peki. Ben nereden geldiğine bakarım kekin diye düşünüyorum Orman'cığım. Ee, yılanlar da, e, yılanların da pırtlama özelliği olabiliyormuş. E, bu da ilginç, bunu da bilmiyordum. E, ahtapotlar pırtlamıyormuş, bunu öğreniyoruz. E, i̇şte açıklaması da var. Lemurlar çok ilginç bir pis koku yarışması yapıyormuş. E, ko e böyle avuçları avuçlarla benzerim, kuyruklarla... Kuyruklarını fırlatıyorlarmış. Ya bileklerinde bir de omuzlarında koku bezleri varmış. Evet. İlginç bir biçimde. Kuyruklarını oralara sürüp böyle pis kokuları bulaştırıp sonra havada kuyruklarını sallayıp birbirleriyle en pis koku yarışması yapıyorlarmış. Ee, i̇lginç yani. Köpekleri biliyoruz. Dinozorları bilmiyoruz. Kuşlar pırtlamıyor. Dinozorlardan hani evrimleşmiş diye biliyoruz ama mutlaka pırtlayan dinozorlar vardı diye bir tahmin yürütülüyor. Ringa balığı da pırtlıyormuş. Bunu da bilmiyordum. Hı. Evet. Sonra çocuklara geliyoruz. Bunlar da çocuklar pırtlar mı? Ne dersin? Evet. Ee, burada insanlarla ilgili bilgi veriyor. Ortalama 10 ila 20 kez pırtlarmış bir insan. Yani bundan kaçış yok. Ee, öyle pırtlamam, süsü vermenin de gereği yok demek ki kendimize. Ee, hatta bazı insanlar günde 50 kere pırt yapabiliyormuş. Ki bence de yapıyorlardır. Bazı tanıdık durumlar var benim için. Ee, ondan sonra. Ee, dolayısıyla pırttan korkmamak lazım. Heh. Yani ee, tanıdım Neyse Orman'cım hmm. ee, şimdi hangisi pırtlar çocuklar için gaz çıkaran hayvanlar rehberi adlı kitaptan söz ediyoruz hala Meyav Yayıncılık tarafından Türkçesi yayınlandı ee, şimdi sürekli pırttan bahsediyoruz sürekli pırt diyoruz ama bu bir bilim kitabı aslında. Tıpkı e, daha önce can çocuktan çıkmıştı ismi lazım değilin doğal tarihi en sevdiğim bilim e, kokul şey bilim kokularından biri dedim, <gülüyor> <gülüyor> ama yerini buldu bence bu dil sürçmesi e, en sevdiğim çocuklar için hazırlanmış bilim kitaplarından biridir ne yazık ki artık bulunmayan bir kitap bu da onun gibi hangisi pırtlar e, hayvanlara dünyaya çok başka bir açıdan bakmamızı sağlıyor bunun yanında bu put meselesi işte insanların tabi e, bazen utanmalarına da neden olan e, bir durum. E, bazen iğrenmemize neden olan da bir durum. Ama bir o kadar da doğal bir durum. Bundan söz ediyor olması, bunu vurguluyor olması da bana ayrıca iyi geliyor. Bir de e, bildiğin yeri geldi. O yüzden görüşürüz. <gülüyor> Yayını bitirdin evet. sen. Peki tamam. Hangi kitaptan söz ettiğimizi tekrar söyleyelim. E... Hangisi pırtlar? Evet, hangisi pırtlar? Çocuklar için gaz çıkaran hayvanlar rehberi adlı e, bir kitaptan bahsettik. Bir biyologla bir zooloğun, yani Nick Caruso ile Dani Rabiotti'nin yazdığı bir kitap bu. Alex Griffin tarafından resimlenmiş, Erin Karaka'nın Türkçe çevirisiyle meyal Yayıncılık tarafından e, Türkçe'ye kazandırıldı. Bu kitap hangisi pırtlar? Bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta yeni kitaplarla tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın. Ay şimdi tam bitti o zaman görüşürüz tekrar. <gülüyor> Görüşmek üzere. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesut Anlar, Banu Aksoy ve Yıldray Karakiy.